Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyoda hem zeminde Rauf Kösemen ve damla özlerle birliktesiniz. Yayın masamızda ise Ferel Kabil var bizlerle birlikte. Bu hafta memleket gündemine de, eğitime de diğer meseleleri de bir ara verelim dedik ve evet ama bir hani gündem'e dair bir iki laf edelim. E, ağır geçiyor çünkü gündem. Evet. Hani biz de burada e, bütün bunlardan azar değmişiz gibi sosyal fayda iletişimi konuşuyoruz. Ee, yani geçtiğimiz birkaç gün içinde e, arka arkaya birçok e, olay oldu. Birçok insan öldü, birçok bombalama oldu. Gümüş suyu, Kayseri. E, dün Rus Büyükelçisi'nin öldürülmesi. E, izliyoruz. Sanki dizi izler gibi izliyoruz. Üzgünüz. E, insanlar ölüyor. gençlik çocuklar ölüyor. Diyecek bir şey yok. Biz e, hayatımıza devam ediyoruz. Bir yandan da e, yaptığımız iş nedeniyle hem dünyadan hem Türkiye'den farklı örnekler, farklı sosyal fayda kampanyaları görüyoruz. Hep şey e, zihnimizde çınlıyor. E, meanwhile elsewhere, o sırada başka bir yerde diye. E, bu sırada bütün bunlar olurken dünyanın başka bir yerlerinde başka bir takım meseleler de konuşulmaya ve onlar için bir şeyler yapılmaya devam ediliyor. Evet. Sesle ilgili bir teknik sorun oldu galiba. Ee, evet, e, bir anekdot anlatayım ben bu arada. Ee, bizim uluslararası partnerlerimiz var. Sen biliyorsun çeşitli sosyal fayda konusunda çalışan çeşitli kuruluşlar. Ee, bizim gibi işte bu alana çalışan iletişimcilerin oluşturduğu kuruluşlar... E, bu kuruluşların, e, kur, kuruluşlarla hep arada bir araya geliyoruz, görüşüyoruz e, ve kendi yaptığımız işleri anlatıyoruz. Herkes kendi ülkesinden bir takım şeyler anlatıyor, işler anlatıyor. E, ve e, bu işler için işte konu başlıkları vesairelere falan bakıyoruz. E, bu konu başlıkların içinde önemli ölçüde e, şey konuları var. Günlük hayata dair konular var. Onların e, meselelerine baktığında işte bisiklet yollarını iki şeritten üç şeride çıkarma kampanyası yürütüyorlar. E, veya işte bir e, enerji sarfiyatı kampanyası yürütüyorlar. İşte yeşil enerjiye geçme kampanyası yürütüyorlar. E, bunları anlatıyorlar vakalar olarak. Bunların bütçelerini söylüyorlar. Sonra biz anlatıyoruz onlara. İşte biz burada çocuk gelinler e, meselesi üzerine çalışıyoruz e, diyoruz. Burada işte ölümlerin engellenmesi meselesi üzerine çalışıyoruz. Şiddetsizlik üzerine, cezasızlık üzerine çalışıyoruz falan diyoruz. Böyle dehşetle bakıyorlar yani bambaşka dünyaların insanları gibiyiz. Son 1-2 yılda bu biraz eşitlenmiş gibi gözüküyor ama e, hala büyük fark var arada gündemlerimiz açısından. Evet. Ee, Gerçi bizim bugün dünyadan e, anlatacağımız kampanyalarda çok önemli ve çok kritik meselelere odaklanan kampanya, kampanyalar. Ee, holiday season e, şu anda Hristiyan aleminin e, içinde bulunduğu sezon tatil zamanı diye çevirmek çok mümkün değil. Ama işte yılbaşına kadar giden, Christmas Eve'e kadar giden bir süreçte, bir aylık bir süreçte e, bir tür aslında İslam, Müslümanların e, Ramazan, ayına benzeyen bir dönem bu. Hani vermenin öne çıktığı, iyilik yapmanın öne çıktığı e, ve pek çok çok çeşitli e, bağış kampanyalarının da e, ortaya çıktığı bir dönem. Buradan e, yıl başına doğru giderken yeni yıl temalı, yeni yılda başlatılan bağış kampanyalarına bir göz atalım dedik. Neler var, neler yok diye. İlk kampanyamız Save the Children'ın e, bir kampanyası. Christmas Jumper e, kampanyanın adı. Save the Children e, tüm dünyadaki çocukların aç ...kötü muameleden... E, ...ve diğer e, ayrımcı... E, ...pratiklerden konulması için... ...çalışan bir e, sivil toplum örgütü... ...geçtiğimiz yıl başlatmışlardı bu kampanyayı... ...aslında bu senede devam ediyorlar... E, ...en çirkin... ...babaane kılıklı... E, yılbaşı kazağınızı giyin ve en komik fotoğrafınızı çekin. Bunu internet üzerinden paylaşın ve iki poundla 5 beş pound arası bir bağış yapın diyor. Böylelikle hem kampanyanın söyleminin yayılmasını e, bağış yapanlara yüklüyor hem de bir görünürlük sağlıyor sosyal medya üzerinden. Geçtiğimiz yer yıl 1.3 milyon pound toplamışlar. Bu 1.3 milyon pound'un yanı sıra e, iki tane ayrı e, firmayla yaptıkları anlaşma da yapılan her bağış için bir ...karşı bağışı da şirketin vermesine yönelik. Onlarla beraber bağışlar 5 milyon pound'u bulmuş. Bu de başladılar ve başlangıç filmi olarak da çok enteresan bir film yaptılar. 70 yaşını geçmiş e, yaşlı bir beyefendi uçaktan atlıyor babaanne kazayla, paraşütle. E, ve dünyanın e, paraşütle atlayan en yaşlı insanın unvanını da alıyor. Böyle de çok dikkat çeken de bir filmleri olmuş oldu. Evet tabii burada biraz anneanne ve babaannelerin nineleri şey yaparak nasıl denir... ...kısmen rencide ederek falan yapmışlar bu kampanyayı ama... ...evet öyle bir şey var. Gençlere yönelik bir kampanya olduğu için o tür bir jargon kullanıyorlar, o tür bir dil kullanıyorlar. Şey ilginç tabii, böyle bir insanın çıkması ve hani 70 yaşında paraşütle atlaması... ...işte aksesuar olarak kendisine önerilen kaza giymiş olması... Bu e, fikrin etkili olduğu anlamına geliyor. İnsanlarda yayılma şansının olduğu anlamına geliyor. Ama daha da önemlisi Save the Children'ın e, network'ü. Yani o, o oldukça güçlü kampanyalar yapan... ...neredeyse ana işinin e, iletişimcilik olduğu falan bir e, gruptan söz ediyoruz. E, operasyonun çok büyük bir kısmını bağış toplamaya ve iletişime ayırıyor. Ama o ayırdığı e, büyük bölümle... ...öyle küçük kazançlar kazanıyor ki o küçük kazançları herhangi bir sivil toplum örgütü kazanamıyor. Ee, kazanç demeyelim toplayamıyor ya da Öyle büyük bağışları. bağışlar aslında öküt küçük büyük. Kü küçüklük <gülüyor> öyle bir küçüklük değil yani. <gülüyor> Şu anda az önce söylediğin rakamı tekrar edersen anlaşılacak. Geçtiğimiz yıl 1.3 milyon pound bireysel bağış almışlar. Bunun karşılığı olarak da anlaşmalı şirketlerden de 5 milyon... ...ka yakın bir bağış almayı başarmışlar. Sürekli ee, olarak şey yaparlar zaten... E, ...kendi yaptıkları kampanyaya koşut miktarda... ...bazen iki katı, bazen üç katı, bazen eşit miktarlarda... ...bağış sözü alırlar e, kurumlardan... ...ve o bağışlarla e, yardım yaparlar. Faaliyet sürdürürler. Bu arada dinleyicilerimiz için hatırlatalım hemzeminde konuştuğumuz kampanyaların videolarını ya da görsellerini ya da ana sayfalarını Mira İstanbul Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Şu anda canlı yayınla eş zamanlı olarak orada da kampanyaların bilgilerini paylaşıyoruz. İkinci kampanya örneğimiz aslında bir alandan geliyor. Daha doğrusu bir alanda iki farklı kampanya göreceğiz. İki farklı tondan, iki farklı mimariden giden e, kanser araştırmaları ve e, kanser hastalarına destek vakıfı var. İki tane elimizde. Bir tanesi Macmillian Cancer Care, diğeri de Marie Curie Cancer Care. İkisi de aynı anda birer kampanya başlattılar. Macmillian Cancer Care'inki daha aslında bildiğimiz klasik kampanyalara yakın. Kampanya filminde e, kanser nedeniyle yakın. Kaybetmiş insanların o yakınları ile ilgili anılarını anlatmalarını görüyoruz ve kampanya filminin sonunda da hepsi birer yıldız oldular. Siz de e, yıldızlara destek verin, işte e, bağış yapın. Bu bağış karşılığında da size birer yıldız çerçevesi gönderelim diyor. Yıl başında bağış yapın bize diyor. Curie Cancer Care'in kampanyası ise bambaşka bir tondan ilerliyor. Bir challenge, bucket challenge, kova e, meydan okuması vardı bir zamanlar sosyal medyada. Bu mii mimariyi almışlar. Ee, Şu şey diyorsun değil mi? Buz, buzlu, buzlu suyu kafalarına su dökün döküyor. diye. evet Böyle bir yayılma mimarisi planlamışlar. Ee, şapkasını takıp ...kalabalık bir yerde... ...Mercury kanser e, araştırmasına... ...destek veriyorum diye bağırmalarını istiyorlar... ...insanların ve her bağıran kişi... ...üç arkadaşını da... ...bu e, mücadeleye davet ediyor... ...sen benden daha çok ya da daha kalabalık... ...yerde bağırabilir misin diye... ...aynı zamanda da bağış yapıyorlar... Ru e, aynı alanda... ...iki farklı kampanya, bir tanesi daha... ...duygusal tondan gidiyor, daha... ...tırnak içinde acıklı e, bir kampanya... ...diğeri ise gençlere yönelik... ...ve hızlı yayılması hedef. ...bir kampanya. Ya i̇kisi arasında şöyle bir fark var. Katılımı teşvik meselesi... ...hani e, çok söylenir ya... ...aksiyonu teşvik... E, ...call to action diye adlandırır. Ya, temel fark orada zaten... ...ilk bakışta görülebileceği gibi. E, ama ikisi de aslında... ...aksiyona davet ediyor. Bir tanesi işte... ...size yıldız e, verelim diyor... ...bunun karşılığında. Yıldız çerçeveleri... ...verelim diyor. Diğeri de... E, ...bunu yapın ve üç kişiye... E, yayın diyor sizin gibi üç kişi e, ikincisindeki fark şu kendin için bir şey yapmaya seni yönlendiriyor yani kendi yaptığın bir şeyi bir başkasına da sen bunu becerebilir misin diyorsun üstelik de bir tür işte e, cesaret oyunu gibi bir formatın içine sokmuş bunu daha önceki kampanya bunun çıktığı kampanya şeydi fikir e, ikliminin kaynaklandığı kampanya ailesi hastaları e, içinde ailesi hastalığının varlığını evet. göstermek için ee, ve o kadar hızlı büyümüştü ki hani e, devlet başkanları, e, oyuncular, e, fikir liderleri, yazarlar vesaireler bu şeye katılmıştı, kampanyaya katılmıştı. E, burada fikrin kendisi yani bir şapka takıp bir yerde bağırmak e, diye özetlersek bu bir, bir kova su dökmek değil de... E, ...böyle özetlersek fikrin kendisi basit gibi görünüyor. Yani üzerinde bir bilgi olan, rozet olan bir şapka veya işte bir yazı olan bir şapka giyiyorsunuz ama bu yayılmasını da çok kolaylaştırıyor işte basit olması bir taraftan da özel bir şey gerekmiyor yani aniden vapura girip bunu yapabiliyorsun bir kova su götürmek falan gibi veya işte uygun ortam sağlamak gibi bir şeye ihtiyacın yok yapıyorsun şapkanı cebine koyup çıkıp gidiyorsun ve video